Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Merhaba, günaydın Fikret Bengi. Günaydın. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, epey bir ara verdik. Araya tatiller, bayramlar girdi. Evet, öyle oldu. Son programımız 10 Eylül'dü, yani tam 4 hafta önce. İşte araya bayram da girince böyle bir uzadı. Evet, e, son buluşmada Hardin'in üzerinde durmuştuk. E, şimdi tekrar bir Hardin'i hatırlayıp oradan Östreme geçeceğiz bugün. Evet, aynen öyle. E, ...hatta belki de tekrar hatırlatmak lazım... ...ne yapıyoruz biz bu program silsilesinde... ...şu anda diye... E, ...müştereklerden bahsetmeye başlayalım demiştik... ...hatırlar belki dinleyenler de... E, ...hem müşterekler... ...terim olarak... ...daha fazla dağarcımıza girmeye başladığı için... ...hem de hem Türkiye'de hem dünyada... ...gördüğümüz mücadelelerin... ...birçoğu ortak varlıkları... ...savunmak ya da ortak varlıkları... E, ...kurmak inşa etmek, ortaklılıklar inşa etmek üzerine olduğu için. Ve müştereklerle ilgili de en fazla hem toplumsal dahilde hem akademik hem de politika yapanların kafasında en dominant, en egemen anlatı geri tardinin, müştereklerin taj edisi olduğu için en son programda oradan başlamıştık ve onun eleştirileri hem onun eleştirileriyle iç içe hem de Belki Hardin'in demediği ama yani Hardin'in fikrinin temelinde olan anlayışı. Beleşçilik dediğini demiştik ama free riding e, evet, evet. anlayışını sonra mahkumların dileması ya da çıkması e, anlayışından bahsetmiştik. Peki şey, <gülüyor> Ger Ger Hardin kendisi iktisatçı mı? Hayır değil. Ama ik klasik iktisadi bakışı yansıtır aynen, gibi bir aynen. Var, 1968 mi? makalesi kısa bir makale Science dergisinde çıkmış olan. Ee, bir Aa, çok hızlı özetleyelim mi? E, i̇stersen özetle evet. Yani bir hatırlatmak evet. için. Çünkü e, bugün daha çok biz Elinor Ostrom e, ekonomi modeli, modeli değil, Nobel'i alan e, bir 2012 aslında yılında. E, siyaset bilimci. Onun e, belki temsil ettiği... Damardan bahsedeceğiz birazcık ve o çok da Hardin'in eleştirisinden yola çıkan bir model. Fikret bir istersen özetle Hardin'i. Evet, çok kabaca 1968 makalesinde Hardin kullanımı konusunda sınırların, kısıtların olmadığı alanlarda ama aşırı kullanımın da o doğal kaynağın azalmasına, tükenmesine, kirlenmesine neden olacak olduğu bir ortamı düşündüğümüzde eğer insanlar ki bir rasyonelite atfediliyor, senin de biraz önce söylediğin gibi, bu rasyoneliteden hareket ederek kendi çıkarını en çoklamak adına oradaki doğal kaynağın tükenmesine, Hızlı bir şekilde bitmesine, yok olmasına neden olabilir? Dolayısıyla burada bir trajedi vardır noktasında bir ifadesi var. Yani Hardin'i bir adım öteye götüren iktisadi rasyonelite, şunu söylüyor. Burada insanlar bir araya gelseler, masa etrafına otursalar ve anlatsalar bile... ...misal balıkçılık, işte hepimiz 100 kilo balık avlayacağız diye... Bir el sıkışma olsa bile daha sonra evimize gittiğimizde Ömer kendi kendine diyecek ki diğerleri 100 kilo ablası ben 150 kilo ablayım ama aynı şeyi Fikret de Bengi de düşünecek ve netice itibariyle herkes daha fazla avlayacak. Bu rasyonelite bu fırsatçılık beleşçilik trajediyeyi getiriyorsa ne yapmak lazım bildiğimiz iktisat çok özetle iki şey söylüyor burada. Ya Ceberrut devlet gelir, bir şekilde denetler, regülasyon koyar, ceza getirir, vergi yapar ya da o alanı bir kişiye veririz, onun özel mülkiyetinde olur. O özel mülkiyet sahibi de oranın doğal kaynağının e, verimli bir şekilde kullanılmasını temin tesis eder. Yani iki yol çıkıyor. Ya özel mülkiyete devretmek ya da e, devletin Ceberrutluğuna devlet. ...devretmek şeklinde... ...tam bu sırada Öström... ...bir saniye diyor ve... ...ya belki... E, ...biraz daha devlet... biz ...bize çok açık geliyor devletleştirmek ne demek ama... ...yani şu demek olur... ...biriz hep mesela Hardin'in... ...biraz açıklamak gerekirse... ...Hardin bir e, otlak kullanıyor... ...işte şu kadar sayıda... ...çoban var falan... Yani ...devlet gelip kaç tane çoban var... ...şu kadar... Bu otlağın her sene kendini yenilemesi için ne kadar buradan otlatma yapılması lazım bunu bilecek. Bunu bir şekilde biliyor olacak. Ondan sonra diyecek ki çobanlara e, sen şu kadar, sen bu kadar hepsine birer tane izin verecek. Ne kadar otladıklarına o karar verecek. E, o kadar sen bu kadar otlatabilirsin ya da sen şu kadar koyun çıkarabilirsin otla Ve ondan sonra da devlet bunu... E, bir şekilde şey, denemleyecek. Kontrol edebiliyor olacak bir kere. Hem de kontrol edip de oradan kaçı, kaç, kaçaklık yapanları ya da işte kuralları çiğneyenleri de cezalandıracak. Yani bu bir sistem. İkincisi de belki o otluğun hepsini bir kişiye vermese bile bütün çobanların birer tane ne kadar yapacaklarsa onların özel mülkiyeti olacak. Neresi? Yani o otluğa özel mülket parçacıklarına ayırmak. Ee, bir, bir benim belki ekleyeceğim bir şey ki Ostrom'un e, kitabı da böyle başlıyor tabii e, Hardin'in eleştirisiyle ama bu fikriyatı özellikle yine müşterekler bağlamında dile getiren tek insan o, e, da Hardin değil yani bu Hardin'den çok daha önce de dile getirilmeye başlanmış bir şey ee, diğer başka daha sonra da dile getiriliyor ama Hardin'in tutmasının belki nedeni çok güçlü bir tabi e, metaforla da bunu anlatıyor olması. İkincisi de yani tam zamanlaması bence birazcık manidar. Yani 70'lerde daha sonra zaten hani neoliberalizm dediğimiz e, şeyin politikalarıyla da çok uyuşan bir anlatı aslında. Yani özelleştirme buradaki ki yoldan birisinin özelleştirme olması dönemin e, ekonomi politik bağlamıyla çok uyuşan bir bağlam. Evet bu arada Ostrom çıkıyor. <gülüyor> bu arada değil ama yaklaşık 20 sene sonra e, Ostrom e, çıkıyor ve diyor ki yok ya arkadaşlar bu iş böyle değil. Yani hem e, Hardin'in anlattığı modelde çok ciddi teorik eksiklik, eksiklikler var. Hem e, önerdiği yollar öyle de çözüm değil. E, üçüncüsü ve belki de daha önemlisi yani... Çeşitli ha yerel halklar, yerel gruplar, ortak varlıklarını bu tür bir trajediye düşmeden çok uzun süredir, yüzyıllardır koruyorlar. Hatta binlerce yıllardır aynen, belki. Aynen, aynen. <gülüyor> İnsan medeniyetin <gülüyor> kurulduğundan beri de olabilir. Aynen, yani bunu neden görmezden geliyoruz? Yani bunu görmezden... Gelmek yerine bunu nasıl yaptıklarını eşelemek lazım birazcık diye ve başladığı noktalardan işte bu iki önerilen devletleştirme, merkezi, merkezi kontrolü ortak varlıkların ve özel mülkiyet hakları neden sorunlu diye bir kısa belki hani giriş yapmak lazım. Birincisi devlet, yani az önce benim anlattığım, Fikret'in anlattığı devletleştirme modelinde bir takım gizli varsayımlar var. Hiçbir zaman e, çok konuşulmamış olan, yani daha sonra konuşulmaya başlanmış olan. Birincisi yani devletin böyle bir e, ortak varlıkları yönetmek için kuracağı bürokratik yapı ya da kurumun kendisinin de bir takım maliyetleri var. Yani bu kurum da öyle. Hiç, yani ...bir anda böyle ortaya çıkacak ve e, devlet tarafından e, işlevselleştirilebilecek bir kurum değil. Yani bu da bir süreç kendisi içinde. Yani bir yandan baktığınız zaman bu e, kurumun kendisi bile bir müşterek olarak düşünülebilir belli açılardan. Yani herkesin çıkarı için, herkesin ortak çıkarı için e, bir fonksiyonunu yere, yerine getiren bir ortak varlık bile olarak düşünülebilir ikincisi aslında belki de daha önemlisi yani devlete yüklenen bu rolde e, gizli kalan işte varsayımlar onun bu işi ne kadar iyi yapabileceğiyle ilgili bir takım varsayımlar var yani devlet bir kere mesela o otluğun, ekolojik açıdan sürdürülebilir kullanımıyla ilgili bilgiyi bilebileceğini nereden biliyoruz yani nasıl emin olabiliriz ki? yani belki de devlet yani buradan işte ...yılda şu kadar otlatma yapılabilir... ...diyecek de yani o doğru mu değil mi? Bir kere bu var. İkincisi... ...devletin bu... E, ...yani otlak, bu yaptığı kuralların... ...yani bu bilgiye dayanarak... ...oluşturacağı kuralların... ...kurallara uyulup uyulmadığını... ...yani oradaki çobanların hakikaten... ...kendilerine ayrılan kapasite kadar... ...kullanıp kullanılmadığını... ...kontrol etme kapasitesinin olup olmayacağını bilmiyoruz. Yani her çobanın başında biri mi olacak... ...ya da işte bu nasıl bilinecek. Üçüncüsü de... ...kuralları... ...çiğneyenlere yaptırımlar... ...uygulama kapasitesinde ne kadar... ...efektif olabilecek devlet. Yani belki daha çok amiyane... ...bir örnek vermek gerekirse... ...işte devlet görevlileri... ...orada rüşvet diyecek mi? Mesela çobanlardan... ...gibi. Evet belki bir... hani kategorize etmek gerekiyorsa devletin hem niyetini sorgulamamız gerekiyor hem de bilgi kapasitesini sorgulamamız gerekiyor. Niyeti hakikaten hı hı. Bu böyle, evet, orda böyle bir çok iyi niyetli, benevolent iyi niyetli bir, benevolent bir devlet mi var? Yoksa devletin derdi başka bir şey mi? Bir bunun sorgulanması lazım. İkincisi de velev ki Orada iyi niyetli bir devlet, iyi niyetli devlet var, ekoloji değerlerine sahip çıkan bir devlet var. Bunu becerebilecek kapasitesi ve bunu becerebilecek bilgi e, verilerine haiz mi, olabilir mi? Evet, evet ve yani belki bir şey, bunun Türkiye'de bir örneği bizdeki milli parklar. Yani şimdi milli parkların belki e, mesela ormanlarda yapılan ormanlar, orman orman koruma alanları ve milli parklar onların devlet açısından başka bir sürü işlevi olabilir tabi bunları tartışmamak lazım ama ona benzer bir şey yapıyorlar işte köylerin nereye girip orman köylerinin nereye, nereye kullanmayacağını devlet karar veriyor işte e, kendileri kesim alanları belirliyorlar yılda ne kadar ve ne zaman yapılacağını ama hani milli parkların ormanları Türkiye'de ne kadar korumakta Efektif olduğu tabii ki büyük bir tartışma. Yani böyle somutlayabiliriz. İkinci e, işte şey e, öneri çözüm önerisi olan özel mülkiyet de e, gene benzer sorunlar var. Yani birincisi yani daha önceden ortak kullanılan bir alanı biz 40 tane çoban herkesin bir tane şeyi olsun e, alanı olsun özel mülkiyet hakları olsun Şimdi özel mülkiyet hakları da aslında bir. Mülkiyet hakkı sisteminin kendisi de bir yapı, bayağı da ciddi bir yapı. Bunu nasıl karar vereceğiz, kimin neresi olacak, özel mülkiyet hakları dediğimiz hakların içinde neler olacak. Ondan sonra da bu hakların e, enforced, yani iş, e, operasyonize edilmesi, hayata geçirilmesi, korunması konusunda nasıl bir yol izleyeceğiz. Bunların hepsi aslında bir süreç ve bu da basit bir şey değil. Ee, belki de ikinci ve daha önemli konuda bazı ortak varlıklar üzerinde mülkiyet hakkı tanımlamak çok zor. Özellikle akışkan ve benim kaçışkan dediğim fugitive e, kaynaklarda yani su gibi bir mesela bir nehir üzerinde bir özel mülkiyet tanımlamak çok zor. Çünkü suyun hem birden fazla işlevi var hem de çok yani akışkan kaçışkan bir e, varlık ya da e, işte su... E, marin yani deniz e, kaynaklarında bunu yapmak zor. Yani e, balık balık üzerinde özel mülkiyet, balıkçılar için balıkçılık yapılan ortak alanlarda özel mülkiyet tanımlamak aşırı zor. O yüzden özel mülkiyet iktisatçılar tarafından evet yani işte verimliliğin en e, işte sağlanması için en önemli koşul diye konuşuluyor ama gerçek hayatta çok komplike e, ve komplikasyonlara yol açabilecek bir şey. Ben bu noktada bir de şeyi de sormak istiyorum. yani Temel varsayım biraz önce e, sen de değindin. Binlerce yıldan beri belki de işte e, medeniyetin tırnak içinde insan medeniyetin kurulduğu zamandan beri devam eden bir şey var. Ama buradaki temel varsayım e, insanların, bireylerin bencil olduğu hı hı. ve kendi çıkarları için diğerlerinin ortak yaşama alanına müdahale edebileceği şeyinde bir kere bunu herhalde öncelikle sorgulamak lazım. Aynen ama e, yani Ostrom bunu ne kadar sorguluyor bu konuda tabi bir, e, bir, bir şey yapmak lazım herhalde bir e, ne bileyim oraya bir asteriks koymak lazım Ostrom bunu tabii ki sorguluyor ama şu açıdan sorguluyor Biraz tabii değineceğiz biz buna. Bundan sonraki programı da Ostrom'un verdiği örneklere ayıralım diye konuştuk Fikret'le Ostrom sonuç olarak, Fikret şimdi biraz özetleyecek, insanların sadece iktisadi çıkarlarıyla değil başka motivasyonlarla da hareket ettiğini söylüyor. Yani benim bu... İşte bencil kendi e, çıkarım içinde olabilir mesela herhangi yaptığımız bir anlaşmayı bozmak. Geçen demin işte mahkumların çıkmazında bahsettiğimiz gibi. Ama ben bunu bozunca herkes bana çok kızacağını ve beni mesela komüniteden dışlayacağını e, biliyorum. Veya bunu bozunca bunun ortaya çıkacağını ama benim o komünitede yaşamaya devam edeceğim için böyle bir şey yapmayı gözümün yemeyeceğini biliyorum. Evet yani insanların Darwin'i doğru kabul edersek ki ben öyle diyorum yani çok önemli bir evrim teorisinin son derece önemli bir şey olduğunu yani insanların hiçbir özel silahı olmayan ne dişi pençesi tırnak gücü büyüklüğü filan hiçbiri yeterli olmadığı halde bütün ...doğaya dünyaya egemen olmasının temel şeyin empati olmasını... ...yani birlikte hareket edebilme, evet. başkaları, yani bencil olmadan bir şekilde konuşabilmesiyle... ...ayakta kalabildiğini aşağı yukarıda kesin bir şekilde ispat ediyor. Ama işi, şey var bence Ostrom'da, Fikret de katılır belki ve bir şeyler de eklemek istiyor galiba. Ostrom'da gene benciller yani evet. ama... Ee, ...sadece ekonomik açıdan bencil değiller. ...sosyal açıdan da benciller, ...şu açıdan benciller. Yani ...kendi çıkarlarına ters olduğu için... ...gene de o anlaşmayı bozmuyorlar... ...yani orada yine bir... E, ...bir hesap kitap bireysel var... ...bireysel çıkar e, şeyi var... ...yani ben... Kü ...bana küsecekler ve işte köydekiler... Hmm. ...benle konuşmayacak... Diyebildiğim için orada anlaşmayı bozmuyorum. Sürdürülebilir bencillik. <gülüyor> Aynen yani o da böyle bir şey yani orada insanların aslında bencil ve kendi çıkarlarını koruyor olması o modelinde... de çok anahtar bir yer duruyor. Yani o, o sistemin işlemesinin en büyük nedeni ol çünkü herkes Ondan korkuyor. Ama yani zaten böyle bir şey benim aklıma gelmez. Evet, evet, yani çünkü ben zaten komşumu temelik. seviyorum ve yani biz bunu grupça yapmalıyız. Ya da yani başka sadece... türlü var olamıyorsunuz Aynen. zaten. Yani o çok önemli. Ve bu bir kaynak değil. Sadece bu bir yaşam alanı. Bunun evet. kendi bir ruhu var. Fikri, hissi ostromda yok. Yani. O yine yani o ne bileyim balığa ekonomik değer dışında herhangi bir değer atfedilmiyor. Ya da ormana ya da suya. Ben bir biraz. iki bir şey ekleyeyim. Ee, aslında çok daha geriye gidersek Adam Smith'e. <gülüyor> e, orada empati var. Adam evet. Smith e, genelde bizde, bizim e, iktisadi Sol düşüncede... Genelde, e, e, çok, hakkı yenen bir hakkı adam. Hakkı yenen biridir, evet. E, mutlaka şunu söylemiştir Adam Smith. İnsanlar bencildir, bireysel çıkarları için hareket ederler bildiğimiz e, argümanları yapmıştır. Ama onun ötesinde de ya, insanlarda empati de vardır, moralite vardır, karşı tarafı duymak, dinlemek, yardımcı olmak vardır demiştir. Fakat daha sonra 19. yüzyılın sonunda iktisat yeniden şekillendiğinde bu hususlar bir kenara atılmıştır ve e, insanın e, çıkarının... E, Temel müsebbibi para ve zenginlik olmuştur e, ve aynı anlama gelmek üzere para ve zenginliği yaratmak için ne kadar emek harcayacağını olmuştur. Yani emek eksi değerle girer, onun karşılığında alınan para ve zenginlik artı değerle girer senin e, kafandaki e, tahvil ettiğin mutluluk yani, yani emek harcamak istemezsin. Emek sonunda negatif bir fayda verir aslında. Yani o anlayışta ki iktisatta hala böyledir. Emek emek harcamak bildiğin iktisatta e, evet. emek harcamak e, Kötü bir şeydir, kötüdür. Tembelliği daha çok seversin. Evet. Halbuki hiç böyle de bir ilişkisi yok insanların tarih evet. boyunca ne, emekle. Yani. Şeyi hatırladım şimdi. Ben belki de Boğaziçi Üniversitesi'nin yayınlarından da okumuş olabilirim. Evet şeyle Noam Chomsky'nin hmm. bu şeyle ilgili e, Milton Friedman e, işte şey evet. ekolü Chicago, hmm. Chicago hmm. E, ekolünde kütüphane'de Adam Smith'in özellikle biraz önce Fikret'in bahsettiği o kapsamlı ciltlerce yazdığı kitaplardan o o empatiden bahsettiği bölümdeki kitabı. evet. o, o kitabın o kütüphanede bulunamadığından bahsediyorum. <gülüyor> bir tek o bölümü atlanmışlar. Hiç kimse bahsetmiyor diyor adamın bu şeyinden. Çok ilginç yani. Evet. Bizzat Çok ben, ben de bir gördüm hatlama. kütüphanede diyor Chomsky. Yok o kitap. Cilt orada yok. Diyor. Aslında ilginç olabilir yani. Böyle an, bildiğin iktisat bölümlerinin kütüphanelerinde var mı <gülüyor> diye falan gidip bakmak. Bir Sen... bakın. Ee, devam et. Dolayısıyla oradan devam edelim bir Adam Smith'e de selam gönderdikten sonra aslında bir anlamda Öström tekrar geriye gidip Adam Smith'i keşfediyor ve diyor ki insan dediğimiz varlık sadece ve temelde maddi varlıkları varlıklar üzerinden hayatını belirlemez bunun dışında bir sosyal varlıktır diğerlerinin kendisi hakkında nasıl düşündüğüne de önem verir, dışlanmak istemez, sevilmek ister vesaire. Ama günün sonunda Öströmün kafasında yine çok bireyci bir model var. Yani ontolojik olarak bireyci bir anlayıştan evet. hareket ediyor. Bir toplumsal entity'e varlığa referans vermiyor. Onun için de yine topluluklar ...aslında tek tek bireylerin e, toplamından oluşuyor. Evet, aynen. E, hmm. Ve dolayısıyla e, Öztürüm'ün yaptığı twist... E, ...basit bir twist aslında. İnsanlar e, birbirlerinin kendileri hakkında ne düşündüğüne önem veriyorlarsa eğer... ...e o zaman ben bunu da dikkate alarak bir kurgu yaparım diyor. Hmm. Evet. Yani hmm. burada e, bizim... Hani birazdan herhalde önümüzdeki programda getireceğimiz eleştirenin de sinyalini vermiş olalım. Biz e, bu yapıyı da bir anlamda aşmak, daha öteye gitmek, e, toplumsal varlıkları e, kendi içlerinde ve kendi başlarına değerlendirmeyi almak gerektiğinin altını çiziyoruz. Ee, evet, şimdi kitabı e, Ostrom'un en önemli yani ya da belki en dikkate alınmaya başladığı popülerleştiği kitap 1990 yılında çıkan e, Governing the Commons yani Müşterekleri Yönetmek kitabı. Kitabın işte bizimle demin anlattığımız birazcık işte girişi zaten Hardin'in eleştirilmesi ve Hardin'e benzer bu tür müştereklerle ilgili e, Egemen düşünce tarzlarının neden e, tutmadığı ve işte az önce de konuştuğumuz gibi ampirik olarak bakıldığında da tarihler boyunca, tarih boyunca bu müşterik varlıkların gayet e, sürdürülebilir bir şekilde yönetilmeye devam edildi Peki nasıl oluyor bu sorusu? Öztürk'ün e, Os kitap boyunca şöyle bir şey yapıyor ki bu kitap tabii ki Öztürk'ün tek işi değil ve Öztürk'ün sonuç olarak e, Indiana Üniversitesi'nde yapılıyor. E, Siyaset bilimi bölümünde bir hoca ve orada büyük bir araştırma ekibi kuruyor en nihayetinde. Kendisi, kendi ekolünde çalışan birçok araştırmacıyla beraber. Ve genel olarak ni belki düşünmek lazım bildiğimiz, ekonomi sonu, bildiğimiz ekonominin sonunda da. Bir takım ya teorik olarak... Belki de müşreklerin nasıl yönetildiğiyle ilgili kesin bir şey söylemekten kaçınarak daha çok örneklere ve vakalara ampiriye bakmak yönünde hareket eden bir ekol bu. Ve dünya üzerinde işte ortak varlıkların nasıl yönetildiğini çalışan birçok insanın bir araya gelmesi ve ortak olarak orada ne gördünüz? Yani sürdürülebilir bir şekilde yönetilen bir orman, bir e, sulak alan, bir... Balık ee, balıkçılık yapılan bir yer. Yapılan bir yer. Ee, ya da işte su, yani bir nehirdeki su altyapısı. Yani oradaki sulama altyapısı. Ve bu şey değil, yani devletin kurduğu bir sulama altyapısından ziyade öyle bir, bir şey değil de. Oradaki komünitenin kendisinin kurduğu Ve burada ortak olarak gördüğümüz faktörler neler? Diyerek ee, bir... Ee, modelleme yapıyor. Yani başta modeli kurup o var mı yok mu diye gitmektense. Bir de aynı zamanda bunu desteklemek üzere de çalışmayan yerlere de bakıyor. Yani Aynen. orada da işler niye yürümemiş? Ona Aynen. Bakıyor. Yani o açıdan çok zengin aslında. Çalışma yöntemi açısından çok çok daha zengin. Yani bildiğimiz iktisatın fakirliğine evet. <gülüyor> e, karşı. Ve de e, şimdi biz işte bu bundan sonraki programlarda bu örnekleri anlatalım ve hikayeleştirelim istiyoruz birazcık. E, hem ...insanların hem yani dinleyicilerimizin kafasında da birazcık daha netleşsin diye. Ee, ve çok ilginç Türkiye'den bir örnekle başlıyor mesela kitabı. Alanya'da 1970'lerde çok kötü durumda olan bir balıkçılık köyü. Ee, bu çalışmayı Fikret Berkes 1986 yılında yapmış. Fikret Berkes de bu ekol içinde çalışan çok değerli hocalarımızdan birisi. Türkiye'de getirmiştik Boğaziçi Üniversitesi'nde bir yaz okulunda konuşma yapmak üzere... Ee, ve oradan başlayıp onların bu sorunu çözmek için ne yaptıklarıyla başlayarak kitap iki bölümde önce 3-4 tane başarılı örnek sonra 3-4 tane başarısız örnekle devam ediyor ama bunları 2 haf hafta sonraki programımızda evet. anlatmaya başlayacağız. Evet ben de şeyden bahsedecektim ama artık zaman kalmadı Nihat Özdemir'in. Devlet sektör tamamen özelleşirse enerji fiyatları uçacak diye korkuyor ama eninde sonunda özelleşecek diye yaptığı bir açıklama Trajedi. var. <gülüyor> <gülüyor> eninde sonunda. Limak Holding Yönetim Kurulu başkanı. Da. O sizden sonra biz konuşuruz evet, onları. Sizde. Çevre Bakanı da Beto'nun sesine bayılıyormuş. Bayılıyormuş evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. İyi teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengelk Bulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun